Hazreti Peygamber bunları affetti ve o zaman Mekke'nin göbeğinde sizi onlara galip getirdikten sonra onların ellerini sizden sizin ellerinizi de onlardan çeken odur. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Fetih 48 suresi 24 ayeti nazil oldu.